Ben e, sela okunurken e, ne okumamız gerekiyor, ne söylememiz gerekiyor, yani bir duası falan var mı onu evet. öğrenmek istiyorum. Öneltelim inşallah hocamıza. Sıhhat diliyoruz efendim. İstanbul'u selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet muhterem hocam. Sela okunurken dedi, ezan demedi zannedersem. Evet. Ezan okunurken ezana aynı kelimelerle karşılık verilir. Ve e, hayi ala sela, hayi ala cümleleri okunduğu zaman... Onun aynısı tekrarlanmaz yerine la havle ve la illa billah denilir. Bu ezan için böyle. Eee sabahleyin de ifadesi okunduğunda ezanda oraya da sadakta ve bererte yani doğru söyledin, güzel söyledin anlamında müezzine Hı -hı. söylenir. Ee, ezan için böyle ama sala okunduğu zaman mesela bir ölünün e, vefat ettiği duyurulduğu zaman salat okunuyor veya kandil gecelerinde bazı yörelerimizde salat okunur. Evet. Elbette Peygamber ve Vesselam Efendimiz'e salat okunduğu zaman ya aynısını tekrarlayalım biliyorsak Müezzin Efendinin minarede okuduğu salatın aynısını tekrarlayalım. Bilemiyorsak da kendimiz bildiğimiz salat e, ifadelerini içeren duaları okuyalım. Mesela Allahümme salli ala Muhammed diyebiliriz. Evet. Veya sallallahu teala aleyhi ve sellem cümlesini tekrarlayabiliriz. Ama müezzinin minarede okuyup ilan ettiği salatı eğer biliyorsak tekrarlamak daha güzel olur. Evet.